ben Damla. Bugün Vengut'ta Özlem, sevgili Özlem seni ağlıyoruz. Bir kendisi bir yaşam koçu ama Özlem şey aslında e, yaşam koçundan daha fazlası bence. Bizde biz de aslında çok fazla tanışalı olmadı Özlem hanımla. E, fakat Özlem hanımla şu ana kadar neler söyleyebilirim ilgili. E, bence kendisi e, konuşurken bir şeyi anlatmaktan ve anlatmak konusunda çok rahat hissettiğiniz bir insan. Öncelikle ilk söyleyeceğim şey bu olurdu. Ee, ve konuştukça da konuşmasınız geliyor. Çünkü böyle bir e, kitap gibi konuşuyor kendisi. Ve böyle çok anlayacağınız basit şekilde falan. İnanılmaz güzel connection kuruyorsunuz anında. zaman Hanım'a bunu söyleyeyim başlamadan. Ya bizim, bizim şu an yaptığımız şey de aslında e, bizim için de küçük bir test. E, muhtemelen yayınlan, yayınlanıyorsa e, demek ki başarmışızdır ve siz bunu izliyorsunuz. Evet. <gülüyor> Özlem Hanım'la Vengut'tan biraz bahsedeyim küçücük. Vengut bir internet dergisi psikoloji ve kişisel gelişim alanında yazılı makaleler paylaşıyor, internet makaleleri paylaşıyor. Kendi deneyimlerimizden kadın olmakla ilgili, insan olmakla ilgili böyle evde tek başımıza kaldığımızda aslında hepimizin kendimize sorguladığımızda sorduğumuz böyle belli başlı konular, ortak hissettiğimiz duygular... E, düşünceler bunlar üzerine çeşitli e, her, her hafta bir e, konu e, alıp beraber konuşalım dedik ve bunları yaşam koçlarıyla psikologlarla e, gerçekleştirelim ki e, hepimizin de aslında yardıma e, ulaşamadığı bir zamanda hani hepimizin bildiği gibi e, biraz böyle sanki kendi aramızda e, sohbet ediyormuşçasına böyle sesli bir dergi aslında gibi düşündük bu projeyi. Ee, zaten bugün ne konuşacağımızdan vesaire bahsedeceğiz, oraya gireceğiz ama öncesinde bence Özlem Hanım biraz kendinden bahsetsin. çünkü kendisi çok renkli e, ve çok başarılı bir kadın. <gülüyor> Hepimize Aynı ilham verici olacağını da düşünüyorum. Sizi dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı, çok güzel sözler bunlar. Çok gerçekten e, büyük keyif bunları duymak çok sağlıyın. E, Özlem Şen, e, ben hani kendimi yaşam koçu olarak tanımlamıyorum aslında. Hı. Evet iki defa pardon üç defa koçluk eğitimi aldım <gülüyor> doğru <gülüyor> bir koçluk eğitimi de çektim hatta <gülüyor> ama hani ben kendimi bir nevi kolaylaştırıcı olarak tanımlıyorum. <gülüyor> Bugüne kadar pek çok eğitim aldım pek çok spiritüel öğretinin içinden geçtim. E, fakat e, hayatımda tek bir doğru olmadığı ve hiçbirini e, hayatımın en üst noktasına koymadım. E, hangisi kendimi e, bana daha hafif hissettiriyorsa ve içsel yolculuğumda gerçekten e, rehberlik ediyorsa bana biraz ondan biraz bundan katmak suretiyle biraz böyle mentorluk hani tecrübe paylaşımı e, birazcık hani Soru sorma becerisini geliştirme, hayata karşı soru sorma, kendine karşı soru sorma becerisini geliştirmekle ilgili koçluk hı hı. hani biraz şey eğitmenlik hani şeyde var. Dolayısıyla da hani bir bütün holistik bir bakış açısıyla elimden geldiğince insanların hayatını kolaylaştırmaya gayret gösteriyorum. Hani hiçbir şey değilim. Ben de bir yolcuyum. Tekamülümü tamamlamaya çalışıyorum. Bu şeyden yaşam yolculuğunda. En iyi şekilde, en iyi versiyonumla mezun olmaya çalışıyorum olarak tanımlayabilirim kendimi. Yani yaşam boyu öğrenmeye kararlı bir <gülüyor> insan ve kendimi kutluleştirdim. Aynen. Yani, Aynen. Gün Aynen. Evet, Dipsiz evet. bir kuyu gibiyim. Öğrenmeye açım, hiç doymuyorum. Evet. Ee, çok büyük keyif alıyorum, orgazmik bir neşe duyuyorum e öğrenmekten. Ve sınırları da genişleten bir şey yani kendi kendine öğrenme üzerinden. Yaşam hakkı böyle bir Kesinlikle. Biz bugün Özlem adımla aslında e, ilk başta dedik ki ne üzerine konuşalım sence ilk konumuz, ilk içeriğimiz neyle alakalı olsun. E, genel olarak hep ortak dertlerimizden vesaire konuşmak istediğimiz için o Hanım bana çok güzel bir örnek verdi. Ortak olarak, yaygın olarak danışanlarından e, görüştüğü insanlarla konuştuğu, karşılaştığı insanlarla hep duyduğu bir problemden bahsetti. Yani aslında herkes biraz... Neyin ne olduğunu farkında gibi, kendi çıkarımları var, e, ne yapması gerektiğini de az çok e, görebiliyor. E, fakat e, motivasyonum yok, e, mutlu değilim, iyi hissetmiyorum e, gibi e, ifadelerle hani bundan geri kaldığını e, ifade ettiklerini söylemişti o zaman. Ama benim çok ilgimi çekmişti yani çünkü benim de çok yaygın olarak yaşadığım bir <gülüyor> e, problem oluyor kendi başıma kaldığımda, yani kendi zihnimin içinde kaldığımda. E, fakat sonra o zamanım da bir, bir sonraki adımda dedik ki ve dedi ben bunu biraz değiştiğimde aslında arkasında görüyorum ki dedi e, aslında diğerlerinden etkileniyoruz yani referansımız genelde dışarısı oluyor. Evet. Biraz bunun üstüne e, konuştuk ve dedik ki o zaman biz biraz gaslightingin. E, toplumsal boyuttaki, ailevi boyuttaki, sadece ilişkiler üzerinden, erkek-kadın ilişkisi üzerinden değil ama e, bireye yapılan e, gaslighting, çevresel e, faktörlerden ötürü bundan biraz bahsedelim dedik. Çünkü bunun içine manipülasyon girecek, kendimizi bundan nasıl koruyabiliriz gibi çok basitçe böyle bir konuşma olmayacak ama e, sohbet içerisinde bence hepimiz e, sohbeti takip ederken kendimiz bir takım çıkarımlar yapacağız. Güveniyorum çünkü o zamanında gerçekten sohbet etmek böyle bir şey. <gülüyor> ne diyeyim çok sağ olun. Evet, şimdi nereden başlayalım? O zaman isterseniz size bırakayım ya, yani, Önce bu şeyden başlayalım Damlacığım. Bu içsel motivasyonumuz neden yok? Hı -hı. Ee, önce ondan konuşalım. Ee, evet, bir de e, aslında bu. Aynen yani. öyle. Bir de hani e, mutlu olmakla ilgili bakış açılarımızla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, yani çok enteresan veriler var elimde, çok enteresan e, bilgiler, datalar var. Şimdi içsel motivasyonumuz genel olarak düşük. Evet bir pandemi sürecinden çıktık. Muazzam, travmatik bir olaydı. Hiç yaşanmaması gereken ya da işte hiç tasvir edemeyeceğimiz bir olay yaşadık. Hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Ama bitti. Demiştim. Günün sonunda evet. bitti. Dolayısıyla da hani o, zaten ondan öncesinde de bir hani motivasyon düşüklüğümüz vardı. Kendi kendimizi motive etme ile ilgili ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz şu anda. Çıktıktan sonraki halimizde de, pandemiden çıktıktan sonraki halimizde de. Şimdi bu içsel motivasyonumuzun düşük olmasıyla alakalı olarak benim genel olarak gözlemim maalesef ki şöyle, kendimizi kendi bakış açımızla, kendimizi tanıyarak, kendimize özenli bir vakit ayırarak Çabada olarak kendimize yatırım yaparak bakmak yerine daima hmm. referans noktalarımız, yakın çevremiz, arkadaş çevremiz, aile çevremiz, ilişkilerimiz, iş ortamımız, işte toplumsal bakış açılarına göre kendimizi kurguluyoruz evet. ve onların gözünde nasıl göründüğümüz o kadar önemli ki özellikle Türkiye'de hani karizmamız bozulmasın diye hmm. o kadar hani kendimizden vazgeçiyoruz ki dolayısıyla da herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi mutluluğumuzu maalesef unutuyoruz. Kendi içsel motivasyonumuzu maalesef unutuyoruz. Şimdi geliyor bana, danışanlar geliyorlar, işte eşiyle ilgili muazzam sorunlar anlatıyor, sevgilisiyle ilgili muazzam sorunlar anlatıyor, öğretmeniyle, şunuyla, bunuyla ilgili muazzam sorunlar anlatıyor. Gittikten sonra Aa, bir bakıyorum, sosyal medyada, <gülüyor> Samimiyetsiz yine fotoğraflar. Şimdi e, inanamıyorum. Yani bu kadar kendimize karşı dürüst olmayı e, ne zaman terk ettik? Evet. E, şimdi insanlar... ya, üzülecek de o üzülecek anı kendine ayırmak mesela. Hani. Aynen bu o kadar kaliteli bir şey ki. Bakın ben e, Ters Yüz diye bir tane animasyon filmi var. Hı -hı. E, ters yüz e, filmi aslında bildiğiniz çocuk filmi ama anlayabilene algılayabilene orada o kadar çok şey yatıyor ki orada Hı -hı. bir tane neşe var çocuğun beyninde e, Hı -hı. ve neşe sürekli çocuğu mutlu olmaya zorluyor Hı -hı. ve hüznü sürekli iteliyor orada sürekli Hı -hı. onu yok sayıyor ona e, onu manipüle ediyor ve sürekli Hı -hı. mutlu olması ile ilgili onu zorluyor Hı -hı. ve e, filmin sonunda o kadar benim için dokunaklı bir sahne ki bu e, Hüzünlü mutluluğu, hüznü de yaşayabilmeyi çocuk yaşadığı bir olay sonucunda öğrenerek hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşamaya ve duygularını karıştırmaya başlıyor. Yani duygularını, karışık duyguları. Artık deneyimlemeye başlıyor. İşte biz o kadar mutlu olmakla ilgili takıntıdayız ki o kadar hani içeride muazzam güvenlik açıklarımız var ki dolayısıyla da o güvenlik açıklarımız bizi yönetiyor aslında. Biz hani kendimizi yönetmiyoruz maalesef. O güvenlik açıklarımızı bilmediğimiz sürece de başkalarının manipülasyonuna, başkalarının algı yönetimine, başkalarının gaslightingine geliyoruz. Maalesef muazzam maruz kalıyoruz. Açık Biz ol. sürekli <gülüyor> mutlu olmak zorunda değiliz. Her <gülüyor> duygumuzu kalitesiyle birlikte hüzünse hüzün, öfke ise öfke, nefretse nefret, sevgi ise sevgi. Her duygumuzu gerçekten kendimize kaliteli vakit ayırarak o <gülüyor> duygunun tadını çıkarta çıkarta belki <gülüyor> höykürsümü, belki delice kahkahalarla yaşıyor olmamız halı altına itmemizden çok çok daha sağlıklı bir durum. Evet. Şimdi içeride bir sürü güvenlik açıklarımız var bizim. Her insanda olabilecek güvenlik açıkları bunlar. Bir insana dair bir şey aslında. Hani biraz çünkü siz anlattıkça mesela şeyi hissediyorum. Bir yandan da bu durumu yaşamak buna bu, bu duruma bu durumda hissetmek normaldir. Çünkü insan hem sosyal bir varlık hem de beden ve işte kendi Hı -hı. ruhu zihinsel bütünlüğüyle beraber Hı -hı. E, aslında bir bütün. Dolayısıyla Anladım. sosyal ortamda da nerede durduğum, nasıl göründüğüm bunları aslında sorgulamak ya da bu istemek buna dair bir kafanda bir iddialinin olması bana gayet normal ve insana dair geliyor. Evet. Yani zaten duyguların da normalliği bundan kaynaklanıyor ve hani bunların bazılarını ekarte edip kendimize sorular sormayayım bazıları da çok fazla kafayı bozunca da orada bir denge gidiyor yani. Sonra insan kendi içinde kayboluyor yani. Pardon, yani aynen aynen. Yani o gaslighting'e maruz kalmak istemiyorsak Hı -hı. O manipülasyona maruz kalmak istemiyorsak bence her şeyden önce kendimize dair farkındalığımızı Hı -hı. arttırmamız lazım. Hı -hı. İçerideki o güvenlik açıklarımızı tanıyor olmamız lazım. Hı -hı. Bu güvenlik açıkları dünya üzerindeki her insanda var olan bir şey. Hiçbir şeyi kişisel algılamadan Tanrım bu sadece benim mi başıma geliyor demeden Hı -hı. gerçekten her insanın çocukluktan itibaren maruz kaldığı şemalardan kaynaklı güvenlik açıkları bunlar. Evet. Dolayısıyla bunları önce bir tanıyor olmak lazım. Nedir Hı. mesela güvenlik açıklarının biri? Sevmek, sevilmek isteği. Bu şarkı. çok masum. Evet. Yani sevmek, sevilmek, bir yere ait olmak, ait hissetmek bunlar çok normal şeyler. Zaten en bak, temel güvenlik açıkları da zaten biz de sonuç olarak bir gruba ait. E, Aynen e, öyle. De, toplumsal evet. bir varlığız. Evet. E, e, e, kadar doğal bir şey yok. Kesinlikle. E, yine bununla birlikte bir şeye sahip olma isteği bu da diğer bir güvenlik açığı ve burada özellikle şuna değinmek istiyorum Allah'ınızı severseniz şu şarkılara bize müzik diye empoze edilen şarkılara bir bakar mısınız ya benimsin ya toprağın benim olacaksın bana aitsin gibi saçma sapan söylemler. O işte zaten ilişkilerin bu bu tarz ilişkilerin temelinde yatan sorun bu. Bize empoze edilen, bize ge, bizi gaslighting'e maruz bırakan aslında muazzam bir örgü, muazzam bir kurgu var şu anda. Şarkılarda bile sürekli birine sahip olmalıyım. Bir ilişkiye sahip olma bakış açısı var. Evet. Ee, tamam evet ama önce ben bir kendime sahip olabilir miyim lütfen? Ben kimim kendime... ne istiyorum? Evet. Aynen ben kimim? Ben de oradayım. sahip olmalı yani. Aynen öyle. Ee, Karşılık içim yani. Kesinlikle bu da en temel güvenlik açıklarımızdan biri ee, ve tabii ki üçüncü güvenlik açığımız mükemmeliyetçilik. My e, my. <gülüyor> yani her şey muhteşem olmalı ben yapıyorsam hmm. her şey dört dörtlük olmalı oysa İçeride belki de muazzam bir yetersizlik var Hı -hı. ya da muazzam bir Hı -hı. eksiklik var. Muazzam bir özgüven eksikliği var. İçeride Hı -hı. ne kadar kendimle ilgili bir eksiklik olursa dışarıya da o kadar kendimi mükemmel göstermeye çalışıyorum. Hı -hı. Oysa mükemmel olmamanın, Hı -hı. olmak istememenin muazzam bir hafifliği var. Hı -hı. Hayır, hayır. Hatalarımla, yanlışlarımla, pişmanlıklarımla, suçluluklarımla, bütün defektlerimle ben varım ve bu hayattayım. O hmm. hataları yapıyorum ama aptal olduğum için yapmıyorum, ders çıkarmak için yapıyorum. Hatayı yapıp düşüp kalkmazsam ben nasıl öğrenirim? Ee, bir e, şey var, e, caps var ortalıkta dolaşıyor. Bir tane demir topu önce dümdüz bir e, yerden <gülüyor> yuvadan atıyorlar, bir de dolambaçlı bir yuvadan atıyorlar. <gülüyor> Dolambaçlı yuvadan giden top daha hızlı ilerliyor. Hmm. Dümdüz olan e, top daha geç e, hedefine ulaşıyor. Hmm. Yani o hatalar, o defektler illa ki olacak ki hayatımızda o düşüşler, çıkışlar olacak Hı -hı. ki bir ders alabilelim, pişebilelim, hmm. olgunlaşabilelim. Yani, ilerlemek yani. Yani evet. eğer e, hani çok klişe bir laftır bu Şems'in hani her yerde artık duyduğumuz. Bir laftır. Ah tanrım dünyam alt üst oldu deriz ya. Şems de der ya hani dünyanın altının üstünden daha iyi olduğunu sana kim söyledi. Hı -hı. E, A canım der. Hani. Yani o hesap Hı -hı. hani o an bizim için kötü gibi Hı -hı. görünen bir şey belki gerçekten bizim hayrımıza olacak, bizi besleyecek ve bize bir şeyler öğretecek bir şeydir. Hı -hı. İşte aptallık nerede e, başlar? Aynı hatayı tekrar tekrar yaptığım zaman başlar. Ders çıkarmadan yoluma devam etmezsem başlar. O hatayı e, bir kişisel algılama sorunu haline getirip hani, evet. sadece benim başıma gelmiş gibi gördüğüm noktada başlar. Evet, biraz yani evet. uzakta durup ne oldu kesinlikle. demek ki onun hesabını yapmak kendi içinden. Kesinlikle. kesinlikle. E, mükemmeliyetçilik bir diğer güvenlik açığı. Ee, ve diğer bir güvenlik açığımızda değerlilik hissi. Hmm. Ee, ben değerli değilim. Ee, yani ben e, asla hak ettiğim bir ilişkiye hmm. sahip olmayacağım, asla bu arabaya binemeyeceğim, asla büyük bir evim olmayacak. Arkadaş, önce sen bir kendi değerinin, kendi potansiyelinin bir farkına varabilir misin? Hmm. Önce kendine haksızlık etmez misin? Kendi hmm. özel alanına önce lütfen sen bir saygı duyabilir misin? Hmm. Öyle Ki senin hak ettiğin gibi bir şeyi zaten kovala. Yani bunları farkında olarsan zaten evet. otomatik falan onu yapıyorsun. Yani... Aynen öyle. Eğer ben kendi değerimin farkına varırsam, kendi iç e, potansiyelimin farkına varırsam dışarıdan sürekli bir havuç bekleme eğilimini bırakırım. Hı. İçeride daha tatmin olurum. İçeride daha motive olurum ve iç, iç sesimle, patolojik eleştirmenimle daha uyumlu ve işbirliği içinde olabilirim. Bu yüzden insanlar beni e, aynalar kopyalar. Ben kendime nasıl davranırsam insanlar da bana öyle davranır. Önce ben kendime değer verir. Önce ben kendi özel alanıma saygı duyarsam insanlar bunu kopyalamak zorundadır zaten. Evet. Dur, duracağı yeri bilmeli. Bu yüzden de o manipülasyona zaten izin vermem ki kendi değerimin farkında olursam. Evet. Guess diye zaten izin vermem ki Evet. Ee, ve diğer bir e, güvenlik açık, açıklarımızdan biri de toplumsal uyumlanma. Bu toplumsal uyumlanma nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani suskunluk sarmalı da var bunun içinde. E, suskunluk sarmalını lütfen araştırın ya da bunu ayrı bir e, şey Hı -hı. olarak e, alalım, ele alalım. E, bu Hı -hı. ne anlama geliyor biliyor musun? E, herkesin işte... Ee, bilmem ne marka telefonu var benim de olmalı. Eğer benim telefonum Android ise masaya belki çıkarmıyorum. Ee, hmm. İşte hmm, sen o telefon markasını kullanmıyor musun? Aa, hmm. Ben o telefon markacısıyım. Hayatta başka şey kullanamıyorum. Nasıl empoze edilmiş beynimize? Hmm. Nasıl kazınmış? Farkında mısınız? Hmm. Ya da e, bir yanlışla ilgili, toplumsal bir yanlışla ilgili Sesimizi çıkartmıyor olmak, Hı -hı. aman sivrilmeyeyim, aman e, benim başıma bela olmasın. İşte bu toplumsal uyumlanmaya çalışmak da ne yapıyor bizi biliyor musunuz? İçeride coşkun akan bir nehiriz, e, muazzam bir potansiyelimiz var. Ama o topluma uyumlanmakla ilgili, o düzen noktalarına uyumlanmakla ilgili, o norm evrene uyumlanmakla ilgili muazzam bir çabadayız. Ve kendimizi o kadar sıkışık hissediyoruz ki. Düşünsenize köşeye sıkışmış hissediyoruz kendimizi İşte bu yüzden de toplumsal uyumlanmayı çok çok büyük bir must önem arz ediyoruz ve en üst tepeye koyuyoruz ve tabii ki en temel güvenlik açıklarımızdan bir diğeri de korkularımız amigdalamız ne kadar çok korkutulursa amigdalamız ne kadar çok uyarılırsa çift taraflı baskılanırsa o kadar kolay yönetiliyoruz. George Orwell'ın 1984 kitabında bahsettiği gibi. Daha da, kılıklı hale geliyoruz çünkü aslında. Aynen öyle, aynen öyle. İşte bu güvenlik açıklarımız, bakın ne dedik? Sev, sevme, sevilme, sahip olma, toplumsal uyumlanma, mükemmeliyetçilik, değersizlik ve korkularımız dedik değil mi? Evet. Altı tane güvenlik açığı saydık. İşte ben eğer e, çok fazla sevgi açıysam, Çocuklukta görmediysem, yeterli sevgiyi görmediysem e, tatmin olmuyorum ve o sevgiyi dışarıda aramaya başlıyorum. Hı -hı. E, ba bakın şimdi günümüzdeki anne babalara bakın e, çok e, yoğun çalışıyorlar e, ya da e, o dizinin başından hiç kimse o anne babayı ayıramaz. Hı -hı. E, ya da işte o futbol programının başından hiçbir anne baba ayıramaz. Bakıyorsunuz çocuklar Aa, muazzam teknoloji kullanıyorlar, Aha, ne kadar güzel, ne güzel oyunlar oynuyorlar. O oyunlarda yapılan manipülasyonu gaslighting'in farkında mı Hı. acaba o anne babalar? Hı. O çocukların beyinlerinin nasıl yıkandığının farkındalar mı acaba? Yani burada bakın gaslighting sadece ilişkiler içinde olan bir süreç değil. Gaslighting'in açılımı ne? Yanlış kılma. Hı. Sürekli eleştirme. Sürekli manipüle etme, sürekli onun algılarıyla, karşı tarafın algılarıyla oynama. Bunu ilk başta zaten ailemiz bize yapıyor. Birincil derece ailemiz. Anamız, babamız yapıyor. Sonra eşimiz, dostumuz yapıyor, sevgilimiz yapıyor. İş yerinde e, maruz kalıyoruz buna. Ama zaten herkes o kadar muazzam bir gaslighting sürecine maruz kalıyor ki. Medya, sosyal medya, algı yönetimi muazzam bir hani e, gaslighting aracı. Evet. E, sosyal dilemma diye bir belgesel var e, Hı -hı. eminim hani pek çok kişi e, izlemiştir bunu Hı -hı. Tabii, e, yani sosyal medyanın aynen nasıl bizi yönettiğini e, algılarımızla nasıl oynadığını nasıl manipüle evet. ettiğini gördükten sonra hala bunu bile bile eğer kendimize özenli vakit ayırmıyorsak. Hı -hı. Dünyaya getirdiğimiz çocuğa özenli vakit ayırmıyorsak biz önce kendi özel alanımıza saygı duymuyorsak ki hani her çocuk anasının babasının imzasıdır ya yetiştirdiğimiz nesil nasıl bir nesil olur siz düşünün artık. Evet. Yani evet. bu konuda o kadar çok konuşurum ki. Bu da şöyle yani bu çevresel koşullar illa ki değişmeyecek. Yani bu ait olduğum dünyaya da bir adapte olma becerisi aynı zamanda. Ama yani konuşurken hep dinliyorum anlattıklarınız hep aslında kendini tanımak ve bunların da nerede durduğunu hayattaki yerini bilmek, nerede durduğunu bilmeye daha kolay adapte Kesinlikle. olabilmek e, aslında benim anladığım sizin anlattıklarınızdan. Evet. E, tabii e, hep aile vesaire dedik ama yani biz de sonuç olarak toplumsal olarak e, tanıyoruz biraz nasıl bir kültürümüz var, nasıl büyütülüyor. Yani bu, siz söylediğinizde mesela küçük çocuklara bile bir şey yaptığında e, işte deli bu, çılgın bu falan gibi şeyler söyleninde bile aslında bu bile küçük, evet yani hani bu bile küçük küçük o kendinden şüphe etme tohumlarını aslında ekiyor. Yani evet. Düşünsenize 80 yıllık yaklaşık olarak ömrümüz var bu dünyada. Her şeye vakit ayırmaya çalışıyoruz. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz değil mi? Peki biz nerede kendimizi bu kadar azımsadık? Biz nerede kendimizi bu kadar değersizleştirdik? Biz nerede önce biz kendimize o kaliteli vakti, özenli çabayı e, ayırmayı e, vaz ayırmaktan vazgeçtik? Biz nerede kendi ruhumuzdan bu kadar uzaklaşıp başkalarının hayatını yaşamaya başladık? Bakın hayat bir seçim. Ya yaptığımız her seçim bir yanlışlık değilse, ya biz o seçimlerimizle varsak. Ve o seçimlerimizle özgürleşiyorsak ya da öz potansiyelimize ulaşıyorsak başkalarının e, yargılarını gerçekmiş gibi yaşayarak mı hayatımızı sürdürmeye meyilliyiz? Hı hı. E, biz bu kadar mı değersiziz, bu kadar mı ucuzuz, hı hı. hayatımız bu kadar mı değersiz? Hı hı. İçeride kimim ben, özlem kim, neden var, ben etiketlerden ibaret değilim, ben işte... 42 yaşında kendini hala geliştirmeye çalışan, hala öğrenmeye aç önce kadınım sonra anneyim yani ben anneyim dramatize etmenin bunu arabeskleştirmenin de bir anlamı yok evet. dolayısıyla da hani önce ben kendimin farkına varacağım İskenderiye Tapınağı'nın tepesindeydi hani kendini bil diye yazar. Dolayısıyla hani bütün öğretiler bunun üzerinedir. Kendinizi bilin, kendinizi tanımakla ilgili en azından çabada olun. Yani biz her nerede başkalarının yalanlarını gerçekmiş gibi satın almışsak ve her nerede kendimize yalan söyleyerek, kendimize karşı e, e, dürüst ol, olmadıysak işte hmm. burada en büyük gaslighting'i biz kendimize yapmıyor muyuz? Damla hmm. soruyorum size. Evet, doğru. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yani dediğiniz gibi mesela ilk önce ben varım, sonra da ben bir anneyim ve işte bak bir çocuğum var, eşlik etmem gereken onu büyümesinde diye düşününce ikinizi ayırmanız bile bence e, dediğiniz bu bir adım mesela bunun farkına varmak yani e, benim farklı farklı da rollerim var ve ben hani bunların bütünüyüm. Dolayısıyla Aynen. yani on kendime de sadece kendime çocuklarımdan önce kendime vakit ayırmak da o yüzden benim hak ettiğim bir şey yani ve kesinlikle ben ya. iyiysem çocuğum da iyi çocuğum iyiyse yani bu artık böyle toplum iyiye kadar gider gerçekten yani bu zincir halinde çünkü değişen bir şey e, bence gerçekten kesinlikle yani biz e, önce e, kendimize kendi kulağımızın duymaktan keyif aldığı sözcükleri söylemeyi öğrenmemiz lazım. Evet. Yani kendimize duymaktan keyif alacağımız sözcükleri evet. söylüyor olmamız lazım. Genelde yani başkalarının duymaktan keyif alacağı idealler uğruna e, koşturmaya başlıyoruz. Kesinlikle. Okul, üniversite, iş Kesinlikle. sevmediğin işte kal, parası, o iyi, bu iyi falan filan diyor. İşte ben şunu da aslında yapabilirim ama korkuyorum onu yapamam bu daha doğru bana bunu gösterdiler. Mesela yani siz mesela kendinizi tanıtırken söylediniz ya ben sadece yaşam koçu diyelim kendimi böyle tanımlamıyorum. Kendimi tanımlamak istemiyorum Damla diye. Yani çok e, Peki, çok doğru. Kendimi bir düzen noktasına evet. uyumlamak istemiyorum. Evet, evet. Çünkü evet. bakın norm evren dedim az Dynamik önce. Şey, de, de. De. Norm evrenden şunu kastediyorum. Ee, normal evren yani <Gülüyor> kuralları olan evren. <Gülüyor> Elbette ki kurallar olacak. Elbette ki disiplin çok kıymetli. <Gülüyor> Ama önce kendi kurallarım olacak. Hı -hı. Önce kendi iç disiplinim olacak. Hı -hı. Yani madem sözcükler zihin haritalarımızı oluşturuyor. E, düşünsenize e, eğer sözcükler zihin haritalarımızı oluşturuyorsa burada muazzam bir bilgi var aslında. Farkında mısın? Yani e, kendi zihnimin içinde gerçekten bir metrix evreninde yaşıyorum. Hı -hı. Ve o zaman ben kendime... Neyi söylersem zihin haritalarım da buna göre şekillenecek öyle mi? Doğru mu? Ve evet. e, o zaman ben neden kendime e, gerçekten duymaktan keyif alacağım şeyleri söylemiyorum? Evet. İlk önce yani bakış açımı ilk önce kendinize yani o doğru olan algı yani belki kesinlikle. Evet. kesinlikle. Yani şimdi e, farz edelim ki e, damla bana dediniz ki e, üf, ne kadar da çok konuşuyorsun. Derim ki "Aa damlacığım o senin bakış açın ilginç bakış açın." Hı hı bu Hı -hı. bana ait değil Hı -hı. saygı duyarım en fazla Hı -hı. bu o kadar muazzam bir özgürlük ki Hı -hı. E, çok klişe bir öykü vardır bununla ilgili hatta bir gün kadın e, telaşla bir e, toplantıya yetişmek için şeye biner taksiye biner e, ondan sonra e, tam işte adama söyler işte şuraya gitmek istiyorum ama çok acelem var der e, taksici tam böyle harekete e, e, geçecekken çat önüne bir tane çöp kamyonu çıkar Hı -hı. ondan sonra yolunu keser e, sonra işte e, uzun süre çekilmek istemez. Ay, hem çöp kamyonu hatalıdır hem bir de adam çöp kamyonunun şoförü e, e, camdan çıkar işte küfür etmeye başlar e, Hı -hı. taksi şoförüne. Hı -hı. E, izle, i̇zler e, taksi şoförünü. E, taksi şoförünün yaptığı tek hareket şudur. Hı -hı. Budur. Hı -hı. Ondan sonra e, sonra adam çekilir yoldan ve bunlar e, yol almaya başlarlar. Kadın merakla sorar taksi şoförüne. Ya adam hem suçluydu hem de o kadar size küfür etti. Evet, evet. Neden hani hiçbir şey yapmadınız? Siz neden karşılık vermediniz? Adam da şöyle söyler. Ben çok uzun yıllardır takside şoförlük yapıyorum. Dolayısıyla da bu yıllar boyunca şunu öğrendim. Herkesin çöpü kendi zihninde. Eğer ben ona karşılık vermiş olsaydım, o zihnindeki o çöpü bana akıtmasına izin verecektim, tatmin edecektim onu. Hı. Ama ben hani suskun kalmayı tercih ettim ve yoluma devam ettim. Ee, akıl sağlığım, ruh sağlığım benim için çok daha kıymetli der. Evet, ben dört d roldu hatırlıyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorum, umarım. Ee, bir şeyi, bir durumu, e, düşünce, duygu ve davranış diye dört etapta aslında değerlendiriyorsun. E, bu olay için de mesela orada kalsaydı belki tepki verseydi olay uzayacaktı belki zamanının daha fazlasına hakim olmuş bir durum olarak e, e, zihinlerinde kalacaktı vesaire ama o an hani ona o duygu ve düşüncelerimle mücadele edip davranışını değiştirebildiğinde kendi çünkü bakış açının değiştiği için hayat becerim iyiliştiği için hmm. şu an bağlantı olarak. O günü daha sumut bir şekilde getirebiliyorsun yani aslında gerçekten bunlar hep böyle küçük küçük bilgiler ama insana karşısına hayat içerisinde bir takım şeyler çıktığında oradan böyle onu alıp ya bunlar şöyle davranayım bakalım ne olacak nasıl gidiyor diye bu da bir keşfetme süreci yani. <gülüyor> Bakın e, güvenlik açıklarınızın farkında olursanız e, duygularınızı tanırsanız ve bunun için gerçekten gerekli özenli çabayı kendinize önce verirseniz e, belli bir noktadan sonra bu e, nefes almak gibi oluyor. Ve gerçekten insanların e, o e, manipülasyonlarını, e, algı yönetimlerini e, gördü, görüp de e, bunun farkında olarak bu hayatı yaşamak ve deneyimlemek muazzam keyif vermeye başlıyor insanlara. Hmm. Hmm. Ve bununla birlikte insanlar o kadar öfkeliyken size saldırırken sizin daha böyle dingin kalıyor olmanız muhteşem bir güç veriyor insana. Hmm. Bakın kabaca hızlıca şunu anlatmak istiyorum. Beyni kabaca üçe ayırır nörobilimciler. Hmm. İşte alt beyin, orta beyin ve üst beyin. Alt beyin bütün canlılarda vardır, sürüngenlerde dahil böyle işte iki ayaklı reptilyen beyindir alt beyin. Açlık, susuzluk, cinsellik, temel dürtülerin, hayatta kalma becerilerinin olduğu kısım. Orta beyin memelilerde var, İşte bütün bu duyguların, amigdalanın vesairenin falan hani olduğu kısım. Üst beyin insanda var sadece, bizi insan yapan üst düzey düşünme becerilerimizin, bilişsel becerilerimizin olduğu kısım. Ee, ve bütün bunlar birbiriyle sürekli bağlantı halinde ee, alttan üstte üstten alta sağdan sola soldan sağa bağlantı halinde. Eğer ben e, beynimi ne kadar geliştirdiysem insan beynimi e, korteksimi ne kadar geliştirdiysem e, daha çok e, Entellektüel e, yapıya sahip bir insana dönüşüyorum. E, hmm. Daha çok orta beyinden işliyorsam, daha e, duygusal e, ve her şeyi kişisel algılayan bir insan haline geliyorum. Alt beyinden işlersem de e, genel hmm. olarak hmm. Tabii hmm. daha hani temel dürtülerden <gülüyor> hareket eden bir e, insan haline dönüşüyorum. Ve ee, bunların hepsi birbiriyle bağlantı halinde ama e, eğer e, üst beynimi geliştirmek istiyorsam insan mı, insansı mı olarak yaşamak istiyorum. E, alt ve orta beyin hani hemen hemen tüm canlılarda vardı. Beni diğer canlılardan ayıran e, korteksim de üst beynimdi. E, dolayısıyla da ben e, kendi e, bilişsel becerilerimi e, daha çok arttırırsam bununla ilgili gerçekten çabada olursam e, hayata karşı insansı değil insan olarak yaşamayı öğreneceğim. Oh ne God. kadar çok amigdalam uyarılırsa ne kadar çok amigdalam uyarılırsa o kadar korkak o kadar kendine güvensiz o kadar dış motivasyona ihtiyaç duyan e, insansı bağımlısına dönüşeceğim. Evet. Etrafında sürekli birileri olsun isteyen, onlardan beslenen insanlar var. Tabii ki hepimiz bundan besleniyoruz. Biz sosyal bir canlıyız. Ancak hani çok klişe gelecek belki ama insan kendiyle yalnız kalmayı yalnızlık olarak algılamadığı noktada zaten gerçekten yaşamaktan keyif alıyor. Evet. Bu çok kıymetli bir şey. O evet şu ilişkileri de daha iyi hale geliyor yani sadece o yüzden bence yani yalnızlık deyince böyle sanki fiziksel olarak şey anlıyoruz ama değil yani hani öyle değil. Sen kendine ne kadar farkındaysan yanında seçtiğin insan da o kadar güzel ve doyumlu tatminkar bir iletişim kurabileceğin bir insan oluyor yani. Sen arıyorsun biliyorsun çünkü. Aynen öyle yani ben titreşimimi neye uyumlarsam etrafımda da o titreşimdeki insanları çekiyorum. Eğer ben zaten kendimi manipüle ediyorsam kendime karşı dürüst değilsem kendimi beslemiyorsam insan olan beynimi beslemiyorsam zaten benim etrafımda da sürekli beni manipüle eden sürekli eleştiren yargılayan şikayet eden enerji emici diyorum ben onlara enerji emici insanlar oluyor. Ama ben kendi değerimin farkına vardığım zaman, ben kendi alanımın farkına vardığım zaman ben de kendi titreşimimdeki insanları çekiyorum etrafıma. <gülüyor> ve gerçekten sokmuyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Gerçekten hani enerji emen, aşağı çeken insanları, beni aşağı çeken insanları hayatıma sokmuyorum. Çünkü hiç kimsenin kirli ayaklarıyla benim zihnimde dolaşmasına izin vermiyorum. Evet, evet doğru. Çünkü gerçekten insanlar bizi anlamadan, etmeden kendi dünyalarından öyle bir şey sıçratıyorlar bize. Ve ondan sonra onu alıp üstüne giyersen gerçekten al, aldın işi başına diyeyim artık. Yani. Çünkü, çünkü otomatik pilottan işliyoruz. Çünkü evet. otomatik pilottan işliyoruz. Evet. Eğer üst beyinden işliyor olsaydık bunun, farkı, bunun için kendimize yatırım yapmamız gerekecek. Evet. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben hani insanların hani evet yüzde 0.1 Türkiye'de kitap okuma oranı ama ona gelmeyeceğim. Hani sözleşmeyi bile okumuyoruz. Hı. İlaçların prospektüsünü bile okumuyoruz. Mail gönderiyorum. Gönderdiğim mailin içeriğini bile okumuyoruz. Tekrar tekrar soruyoruz. Hı. O kadar konfor alanımızdayız ki. O kadar güvenli sularımızda ilerlemeyi seçiyoruz ki başkası bizim yerimize düşünsün, başkası bizim yerimize konuşsun istiyoruz. Beyinlerimiz o kadar kıymetli ki ben bazen şunu söylüyorum belki de bunu bir yerde okudum ve çok içselleştirdim. Kendi düşüncemmiş gibi de zannediyor olabilirim. Beynimiz bize bırakılamayacak kadar değerli bir organ. Evet. Bu donanım herkeste var. O yazılımları yükleyebilmek çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla otomatik pilottan işleyerek hayatın kıyısından, köşesinden mi yaşayalım yoksa kendi hayatımızın direksiyonuna geçip beynimizi de kullanarak Hı. hayata bodoslama, işlerle... Yani, Yerefiyorsa Hayata... dediğiniz gibi bocalaya bocalaya yolda. Böyle düz değil ama kıvrıla kıvrıla gibi. Aynen öyle. Ama ilerletmenizi farkında olarak. Yani gerçekten bu insana gittikçe yaşam enerjisi de veren bir şey yani. Kesinlikle. Muazzam bir duygusal tatmin. Ben evet. içeride ne kadar e, duygusal tatmine sahipsem, ben içeride patolojik eleştirmenimle, iç sesimle, e, olumsuz iç sesimi ne kadar olumluya çevirebildiysem ama dürüst bir şekilde. Yani bu hep böyle e, kişisel gelişim eğitimlerinin <gülüyor> bize empoz etmeye çalıştığı gibi değil. Bütün ifektiyle difektiyle, olumlu olumsuz bütün e, şeyleriyle kendimizin farkında olduğumuz zaman dışarıdan bana implantlanmaya çalışılan şeyler benim gerçeğim değil. Evet. Bu benim gerçeğim değil. Sabah uyanıyorum mesela içim içime sığmıyor bazen. Ama bir sabah uyanıyorum, ee, Allah Allah muazzam bir öfke hissediyorum, tanımlayamıyorum. Hemen soruyorum, bu kime ait? Hı -hı. Bu, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait? Hemen sahibine bilinç ekleyerek geri gönderiyorum, her kime aitse. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü düşüncelerin, duyguların, kararların %99 gibi bir oranı bize ait değil. Düşüncelerimizin, duygularımızın yüzde doksan maalesef bize ait değil. Sürekli implantlanmaya çalışılan şeyler var bize. Sürekli işte güzel olmalısın, bakımlı olmalısın. Bir kadın olarak ne kadar çok sorumluluğumuz var değil mi? Bilgili, bilgili, bilgili olmalıyım, becerili olmalıyım, seksi olmalıyım, olmalıyım seksi, eğlenceli olmalıyım. Hayır ya. Ben, ben öfkeliysem biliyorum. öfkeliyim arkadaşım. Bitti. Evet. Bana seçtiğiniz hayatı yaşamak benim düzen noktam değil. Evet. Ben bu dünyaya var olmaya geldim. Kendi hayat yolculuğumda tekamülümü tamamlamaya geldim. En iyi versiyonum olarak mezun olmaya geldim. O zaman ben başkalarının bana biçtiği hayat düzenleriyle o düzen noktalarını uyumlamayı reddediyorum. Evet. Evet. evet. Bugün bence inanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Bence bu işi başardık. Ben kendi adıma çok mutluyum. Kendi aramızda konuşup birbirimizi rahatlattığımız veya bunu gerçekten herkes aslında şu an bu sohbete eşlik etmeli dediğimiz o böyle ilham verici sohbetlerden birini gerçekleştirmiş olduk. Zaten devam edecek bugün bahsettiğiniz bir takım terimlerden bir takım Bilmiyorum, konulardan ya. yavaş yavaş bahsediyor olacağız zaten biz de biraz hem dindemi takip edip hep kimlerin nelere ihtiyacı olabilir gibi bir liste çıkarmaya çalışacağız devam ediyor olacağız. Son olarak ama bugün bu konuyu kapatmadan söylemek istediğiniz böyle de ama kapatmadan şunu mutlaka söylemeliyim dediğiniz bir şey var mı? Ee, şöyle e, aldığım spiritüel eğitimlerden e, bir prosesi paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz evet. ee, eğer bu proses e, size kendinizi e, hafif hissettiriyorsa alın kabul edin e, ama yok eğer ağır hissettiriyorsa da, aman ne saçmalıyormuş deyin geçin iki tane proses okuyacağım eğer gerçekten hafif hissettiriyorsa alın kabul edin içinizden onaylayın tek istediğim bu Hazırız. <gülüyor> prosesler. <gülüyor> evet. Peki, seçtiğiniz hayatı yaratmak için ne kadar düzen noktası kullanıyorsunuz? Ee, keşke bunun yaratımını yıkıp iptal edebiliyor olsak. Peki, bu realitenin düzeninin nesini bu kadar hayati, değerli ve gerçek kıldım ki? Bu beni kendi realiteme sahip olmama ve yaratmama izin verecek olan kaostan alıkoyuyor. Keşke bu, bununla ilgili var olan her şeyin de yaratımını yıkıp iptal edebiliyor olsak. Bir de son olarak, hadi bu da benden bons olsun. <gülüyor> Gelsin. Sonsuza dek toplam kolaylıkla, kontrol dışı, tanım dışı, limit dışı, form yapı ve anlam dışı Doğrusallık dışı ve eşmerkezlilik dışı olabilmek için ben ve bedenim hangi enerji alan ve bilinç olabilirim? Buna izin vermeyen her şeyin de yaratımını yıkıp iptal edelim. Kendim olmayı bütün gönüllülüğümle kabul ediyorum. Kendi değerime önce ben saygı duyuyorum, önce ben önem veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten harika bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Ee, gelecek olanlar için de heyecanlıyım şimdiden. Harika, süper. O zaman tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakal.